Auuzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Geçen dersimizde sureye ismini veren yani nahl adını almasının sebebini teşkil eden bal arısı anlamındaki nahille yani arıya Cenab-ı Rabbül Alemin'in vahiy verdiğinden ve bu vahyin neticesi ağaçlardan insanların arıcıların yani yaptıkları kovanlardan evler edineceğini sonra sonra her türlü meyvelerden yemesini, arıya telkin ettiğini, emrettiğini, bunun neticesinde arının karnından, içinden, insanlara şifa olacak bir içecek, yani bildiğimiz bal çıktığını. Daha önce ise cenab Allah'ın davarların karınlarından, ayet-i kerimedeki ifadesiyle, dışkı ile kan arasından içimi kolay pek rahat bir süt çıkardığını bildiriyor. Bütün bu hadiseler Cenab-ı Allah'ın varlığının, birliğinin, ilim ve kudret sahibi olduğunu, kainatı halk ederken Canlı, cansız, her bir varlığı kendi hilkatine uygun bir şekilde bu kainat içerisinde kendisine tayin edilmiş hizmete yatkın ve elverişli olarak yaratmış olduğunu ve bütün bunların genel olarak, özel olarak, temel özellikleriyle ve ayrıntılarıyla Cenab-ı Allah'a, O'nun bütün sıfatlarına, Cenab-ı Allah'ın kainat ve vahlukat üzerindeki, bütün varlık üzerindeki müstesna hakimiyetine, O'nun her bir işi ayrı ayrı tedbir ettiği gibi, bütün bunların bir arada büyük bir ahenk içerisinde hareket ettiğine, dikkatlerimizi çekmekte ve bütün bunlar neticesinde Cenabı Allah'ın bizim de hayatımızı indirdiği peygamberlere indirdiği şeriatlarla tanzim etmeyi irademizle de bizim bu tanzimi tercih etmemiz gerektiğini ifade etmekte, anlatmakta, ortaya koymaktadır. Cenabı Allah bu kainatı bu kadar ayrıntılarıyla ve bu kadar çok mahlukatıyla birlikte büyük bir ahenk içerisinde yaratmış olması her bir varlık başlı başına bir mucize, her bir varlığın işleyişi başlı başına bir mucize olduğu gibi bütün bu varlıkların, kainattaki bütün bu varlıkların akılları Durduracak çapta, ahenk içerisinde yaşamaları, var olmaları, varlıklarını sürdürmeleri de Cenab-ı Allah'ın apayrı bir kudret göstergesidir. Kudretinin ayrı göstergeleridir. Basit bir örnek verelim. Uçağın bir modelini gördüğünüz zaman, Uçağın içerisinde kullanılan Aletleri, vidaları Kolları, çarkları Bilmem neleri, pervaneleri Motoru Motorun ıı, aksamını Vesaire Tekerlekleri vesaire ne derseniz Düşündüğünüz zaman Bir uçak üzerine Nedir ne değildir Diye bir kitap veya bir Uzunca bir makale veya bir Uçağı tanıtım yazısı okuduğunuz veya böyle bir konferans dinlediğiniz zaman, ağzınız açık kalır, böyle bir uçağın meydana gelmesinin ve getirilmesinin çok büyük bir iş olduğunu kabul ederiz. Gerçekten de öyledir. Bakınız, biz Cenab-ı Allah'ın mahlukuyuz ve bizim belki insanlığın yani, binlerce, on binlerce yıllık birikimi neticesinde bugünkü teknolojik ilerleme gerçekleşmiş bulunuyor. Ve bu bizi hayran bırakıyor. Gerçekten de hayranlık verecek başarılardır bunlar. Bir uçağın nihayet aletleri, edevatı, bilmemnesi vesairesi sayılıdır. İstediği kadar çok olsun. Sayısı bellidir, mahdud. Ve bu uçağın bütün bu alet edevatı birlikte ahinkli bir şekilde uçması gerçekten mükemmel bir iştir. Fakat siz de belki benzeri şeyler okumuş veya dinlemiş olmalısınız. Vaktiyle kuşlar ile uçağı mukayese eden birisinin yazdığı bir yazıyı okumuştum. Bilimsel bir yazıydı. En mükemmel uçak bile diyor bu işi bilen birisi en mükemmel uçak bile en sıradan bir kuş ile kıyas edilemeyecek kadar ilkel kalır diyor. Çünkü diyor ve anlatıyor tabi uzun uzun izah edilir. Geçmiş zaman tabi en tefsilatını unuttum. Kısacası şunu söylüyor. Diyor ki uçak ne kadar karmaşık ve ne kadar çok aletlerle yapılmışsa kuşun hılkati ona göre o kadar sade, o kadar yalın. Fakat netice itibariyle ikisi de uçmakta ve bu uçuşları büyük ölçüde gerçekleşmekte. Ondan sonra uçak kuşun Kanatlarındaki her bir tüyün güzelliği, mükemmelliği görevini ifa etmekteki. ve anlatıyor bakıyorsunuz ki ki gerçekten ya uçak kuşun yanında çok sıradan bir şeymiş. Şimdi buradan hareketle şuraya varmak istiyorum. Cenab-ı Allah bu kadar etraflı, bu kadar büyük bir kainatı bir uçağın ahengi gibi ifade yerindeyse benzetmek gibi olmasın, ahengi gibi işleyen mükemmel bir kainat ve sonsuz yaratıklar. Bu sonsuz yaratıkların biri ötekini ne yapmıyor? Bozmuyor. Ötekinin ahengini, ötekinin düzenini etkilemiyor, ortadan kaldırmıyor. İşte Cenab-ı Allah bu ayetler dizisi içerisinde, bize mahlukatındaki müstesna mucizeleri anlatırken ve bunlara dikkatimizi çekerken zımnında veya ayetlerin geleceğinde şunu söylüyor. Diyor ki, tıpkı Tebareke suresinde söylediği gibi göklere bir daha bak diyor. İkici bir defa daha bak. Orada herhangi bir çatlak, herhangi bir gedik görebiliyor musun? Kainat böyle bir mükemmellikte. Kainatı bu mükemmellikte yaratan elbette ki mükemmeldir. İşte bundan sonraki adım Kur'an-ı Kerim'in bu anlattıkları açısından çok önemlidir. Bu mükemmel kainatı bu mükemmel işleyişiyle ve bu mükemmel işleyişin yasalarıyla yaratan Allah sizin için teklif ettiği Hayat nizamında da aynı kusursuzluk, aynı mükemmellik ve aynı harikuladelik vardır. Bir fizikçi olarak, bir astronomi bilgini olarak, bir şu olarak, bir kimyager olarak vesaire. Kainatta ve eşyadaki mükemmellikleri çok iyi kavrayabilirsiniz. Fakat bu mükemmellikler kimin eseridir sorusuna gelince bu ilmi ilgilendirmez derseniz haydi ilgilendirmesin ama sizi birinci dereceden ilgilendiriyor. Biz insanı ilgilendiriyor. Ne olursak olalım. ister ifade yerindeyse kendimizi materyalizmin o kapalı dar kutusuna karanlık kutusuna he? o da da demiyorum kutu diyorum bilerek hapsetmiş olalım. İster kainatı bütün genişliğiyle anlatalım, anlayalım, kainat zaten işte Big Bang teorisinin devamı olarak genişleyip duracaktır, büyüyecektir vesaire vesaire diyelim ve hiçbir zaman yaratıcıyı ve yaratıcının mükemmel eserlerini ve bu mükemmel eserlerin hayatımıza nasıl intikal etmesi gerektiğini, nasıl yansıması gerektiğini, yani kainattaki mükemmellik her birimiz bir yıldızı andıran ifadelerindeyse, insanların ilişkilerinde nasıl yansıyacak? Kainatı yaratanın kainattaki mükemmelliği, faraza, gökteki yıldızları ve gezegenleri andıran, birer insandan oluşan bu insanlık cemiyetinde, bu insanlık camiasında, mükemmelliği nasıl yansıyacak, nasıl görünecek? İşte Cenab-ı Allah bunun için, İlk peygamber Adem aleyhisselamdan itibaren son peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselama varıncaya kadar ne yapmıştır? Beşeriyetin ihtiyacına göre yüce rasullerinin en faziletli varlıkları, yaratıkları olan rasullerin çekecekleri meşakkatler ifade yerindeyse onların ecirlerine elbette vesiledir. Bu işin bir kanunudur. O ayrı bir tarafa, beşeriyete Böyle bir saadet anahtarını Resuller aracılığıyla ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Beşeriyetin bu konuda kendi iradesiyle tavır takılması mümkündür. Bu imkanı da allah Teala bizlere vermiştir. Kainattaki hiçbir yıldızın, hiçbir zerrenin hayır ben benim için tayin edilmiş olan yasaya uymama gibi bir hakkım yok veya bir iradem var, hakkım var veya bir iradem var deme imkanı yok. Ama Cenab-ı Allah hem insanı mükemmel yarattığı için, hem insanı şerefli ve üstün yarattığı için, ona değer verdiği için, hem de bununla birlikte imtihan olmak üzere bizlere bir irade ve bir tercih imkanı tanımıştır. Kainat dediğim gibi kendi düzeni dışına çıkamaz ki kainattaki hiçbir zerre. Biz insan olarak da kainata bu yönüyle benzeyen taraflara sahibiz. Değil mi? Doğumumuz, ölümümüz yaşayışımız, irademiz dışında çalışan organlarımız, gelişen hücrelerimiz, ölen hücrelerimiz vesaire. Hayatımızın biyolojimiz içerisinde veya fiziksel yapımız içerisinde cereyan eden bütün olaylar. Bunlar bizim irademiz ve tercihimiz dışındadır. Dolayısıyla bunlar kainat nizamıyla uyumludur. Kainat nizamına bunlardan itiraz gelmez. Biz de Allah'ın şeriatına uymayınca kainat nizamına İtiraz etmiş olmuyoruz. Ama kainatla aramızdaki barış bir yerden itibaren bozuluyor ister istemez. Niçin? Çünkü kainatla ahenkli ve uyumlu yaşamanın sırrı bu kainata bu kevni şeriati kainat yasasını koyan Allahü Teala'nın insan olarak, insanlık olarak senin için vaz etmiş olduğu öngörmüş olduğu <gülüyor> rasulleriyle göndermiş olduğu şeriate harfiyen veya iradenin en ileri derecesinde uyumana bağlıdır. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Zaharal fesadu fil berri vel bahri bime kesebet ey dinnas buyurmaktadır. Karada ve denizde fesat, bozuluş, düzensizlik, ayarsızlık insanların ellerinin kazandıkları sebebiyle Ortaya çıktı. Geçen dersimizde kısmen değinmiştik. Tabiat dengesini, ekolojik dengeyi, bilmemmeyi vesaireyi. Bozan ve tahrip eden veya bozulup tahrip edilmesinde en büyük spay sahibi olan, sözüm ona büyük dedikleri o büyük baş ülkeler bu hususta hazırlanan, onları nispeten e, sınırlandıran hiçbir yasa teklifine, uluslararası yasaya ne yapmıyorlar? İmza atmıyor. Bunu kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü bu yasalara uyarlarsa, evet fezat azalacak ama onlar için daha önemli olan mevcut sömürüleri de gerileyecek. Sömürüleri gerilemesin diye bu gibi işlere yanaşmıyorlar. Şimdi, bu şekilde kısa bir giriş yaptıktan sonra konuyla irtibatımızı görmek üzere, şu 70. ayet-i kerimeyi bir daha hatırlayalım. Estaizu Ne diyor? وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّقُمْ Cenab-ı Allah hayatımızın dünyadaki, bir başlangıç noktasını, bir de bitiş noktasını, bu iki kelimede ne yapıyor? Üç kelimede ortaya koyuyor. Ayrıca, bu başlangıcı ve bitişi, kimin tayin ettiğini de aynı üç kelime içerisinde ifade ediyor. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَغَفَّكُمْ Allah'tır sizi yaratan, sonra sizi öldürecek olan. İşte, yaratılışımız, var edilişimiz ile birer birer ve beşer olarak bütün insanlık, yaratılışımız ile ölümümüz arasındaki doğru, doğru, İki ucu belli olan doğru bizim hayatımızdır. Cenab-ı Allah işte bu iki doğru arasında mükellefiyet çağından itibaren kainata nasıl onun şeriatı egemen ise bu hayatımızın başlangıcı ile bitişi arasındaki sürede de onun bu hayat bu iki noktası arasındaki başlangıcı ve bitişi arasındaki bu doğru üzerinde de aynı şeriate. Daha doğrusu aynı Allah'ın aynı Allah'ın hayatımız için koyduğu irademizle tercih edeceğimiz etmemiz gereken veya söz konusu olan şeriate tabi olmamızı istiyor. Burada tabi Cenab-ı Allah bizi yarattı sonra bizi öldürdüğünü söylüyor. Tabi insanın hayatı evet, isterseniz anne karnında ona ruhun üflenmesi veya embriyo olarak yaratılmasından itibaren diyelim, başlatalım. Hayatı veya doğumla başlatalım. Fakat mükellefiyet çağına kadar insan biyolojik olarak yaşar. Fakat Allah'ın önünde iradesi ve aklı tekemmül etmediği için ne değildir? Mesul değildir. İyiliklerinin mükafatını alır birçok ilim adamına göre ama faraza hata bile yapsa, yanlış bile yapsa onlardan muaftır. Bu yaratılış ile ölüm arasında ki herkes için böyle bir çizgi var ama bu çizgi bazıları için biraz daha uzun, bazıları için biraz daha kısa. Bunun devamında cennaba Allah şöyle ifade ediyor bunu. "Vemin kum" men yurdu ile arzalı Aranızdan ise erken ölmez. Bazıları diyor bir kısmınız ömrün en zavallı, en çaresiz, en ne bileyim erzel Ömür denilen ömrün en rezil hali, nusvay <gülüyor> hali, zavallı hali. Türkçedeki rezil pek güzel değil. Buradaki şey zavallı, çaresizlik hali. Ömrün en çaresiz, en zor, en sıkıntılı haline götürülür. like ila يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا Niçin? Biliyorken hiçbir şey bilmez bir hale gelsin diye. Cenab-ı Allah bize hatırlatıyor her birimizin her gün benzerini gördüğümüz ve üzerinde düşünmediğimiz, anlamı üzerinde kafa yormadığımız binlerce örnek görüyoruz. İşte bu ayet-i bize bu olayın aslında üzerinde düşünülmesi gerektiğini anlatıyor. Yani diyor ki, ey ben biliyorum diye böbürlenen zavallı insan. Hmm. Sen ne bilgine, ne ilmine, ne elindeki diğer imkanlara bel bağlama. Allah. Bunlar bir gün gelir. Senin için hatta çekilmez olur. Allah göstermesin. Ölümün nimet görüldüğü haller çoktur. Ölümden sonra ne ile karşılaşılacağı hesaba katılmadan bile. Hayat bir noktadan itibaren insanın kendisini de bazen bezdiriyor. Bazen etrafındakileri de bezdiriyor maazen. Böyle bir hayatta Allah-u Teala'ya Peygamber aleyhissalatü onun için hadislerinde sık sık. Allah'ım ve'a'udzu bike min en ila ile il umur diye dua ederdi aleyhissalatü vesselam. Erzeli ömre bu ayet-i kerimede bahsedilen aynen tabiri kullanıyor. Erzeli ömre döndürülmekten sana sığınırım ya Rabbi. Kalkacaksın, kalkamıyorsun. Baston da yetmiyor. İki kişi her birisi bir tarafından icabında tutacak. İhtiyacını göreceksin, göremiyorsun. Yemek yiyeceksin, yiyemiyorsun. Kendine yük oluyorsun, başkasına yük oluyorsun. Duyarlı bir insansan, ızdırabını duyarsın. Rahatsız olursun. Ben niye bu insanlara yük oluyorum dersin. Allah'tan ya Rabbi, vadeni, emanetini teslim al diyecek geliyor insanın. Diğer taraftan korkuyor. Ecel Allah'ın elinde. İsyan etmekten korkar. Takva sahibi olan bir Onun için Cenab-ı Allah bize bakın diyor. <gülüyor> Doğumunuza da siz hakim değilsiniz. Ölümünüze de. <gülüyor> Doğumunuz ve ölümünüz arasındaki ömrün Nasıl yaşanacağına da siz hakim değilsiniz. Ahkemül hakimin benim diyor. Kendi öz hayatınıza siz tahakküm edemiyorsunuz. Dolayısıyla ne sizin ne başkalarının hayatlarına yasalar koymaya kalkışarak nizamlar getirmeye çalışarak benim şeriatımı delerek onun dışına çıkarak Sistemler koymaya kalkışmıyor. Çelişkidir. Kendi hayatına hükmetmeyen bir zavallı. Nasıl hem kendisinin hem başkalarının hayatına hükmedecek yasalar, rejimler, sistemler, ideolojiler, dinler. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle. Batıl dinler. Hepsi onun için Koymaya kalkışabilir diyor. Bu işin mantığı var mı diyor. Kur'an kadar insana gerçek bir ayna tutan ikinci bir kitap yoktur. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti adeta bizi gerçeğimizle karşı karşıya getiren müstesna bir aynadır. Gerçeğimizi iyi görelim. İyi görürsek o gerçeğe uygun bir bir hal ve hareket içerisinde, bir tutum ve tercih içerisinde bulunmak, sağlıklı işleyen aklın, insana yapacağı en mükemmel telkin olur. Sen bunu yapacaksın. Bu gerçek karşısında, senin yapacağın budur. Ya madem kendi hayatıma hükmedemiyorum, doğumuma hükmedemiyorum, ölümüme hükmedemiyorum, doğumum ile ölümüm arasındaki hayatın, Nasıl cereyan edeceğine hükmedemiyorum, söz geçiremiyorum. Baksana, önceleri bir şeyler biliyorken, bilmeyecek hale dönsün diye diyor. Rabbim geleceğimizi hayr eyle. Amin. Bilmeyiz hiçbirimiz. Ne biz ne buradakiler ne başka yerler. Hiçbir kimse kendisini neyin beklediğini bil. Bir an sonrasını dahi cenab Allah'tan daima hakkımızda hayır takdir etmesi. Amin, amin, ha, dua eden gerçekten duanın makamını ve duanın mahiyetini bilen duanın şuur ve idrakinde olan bir mümin hiçbir zaman Rabbinin nizamından başka bir hayat nizamı aramaz. Çünkü duasını ona yapıyor. Dua acziyetin ifadesidir. Kendin için acziyeti Dua ettiğin makam için de kudret ve kemali ifade ediyor dua. Ben ne kadar acizsem kendisine dua edip yalvardığım o kadar muktedirdir. Ben ne kadar cahilsem kendisine dua ettiğim o kadar alimdir. Ben ne kadar işi yerinde mi yapıyorum yerinde yapmıyor muyum gibi hikmet bilgisinden, hikmetten uzaksan, beni yaratan da o kadar hakimdir. Ben ne kadar çaresizsem, Cenab-ı Rabbül Alemin de o kadar çaresizlikler içerisinde, çareler halkıdandır. Onun için, ifade yerindeyse, mutlak acizliğimizi, mutlak muhtaçlığımızı, mutlak fakrımızı yani, kime? Kime? Ve kimin karşısında aciz olduğumuzu, kime muhtaç olduğumuzu çok iyi bildiğimiz takdirde Cenab-ı Allah'ın bizim için öngördüğü hayat nizamımızın, dinimizin dışında herhangi bir arayış içerisine girmemize imkan yok. Niçin? İnnellaha alimun kadir. Cenab-ı Allah'ın bütün isimleri Arapçadaki tabiriyle söyleyelim mübalağa kipindedir. Bütün esma-i hüsna. Mübalağa kipi yani o alanın en ileri derecesini ifade eder. Alim her şeyi bilen bilgisi her şeyi kuşatan geçmişi, geleceği, hali hazırı hepsini bilen eğer siz herhangi bir alanda faraza birilerinin maazallah bir zaman söylediği gibi ya canaba Allah benim şunu şunu yapacağımı ne bilsin? Nereden biz? O zaman alim denilmez ki. Kur'an o zaman haşa yalan söylemiş olur. Alim denilmez. Zaman, mekan, mesafe vesaire. Eğer Allah'ın ilmini ve görmesini etkilerse Allahü Teala'nın kemal sıfatlarına sahip olmadığını gösterir. <gülüyor> naks, naks yani eksiklik, kusur, şartların etkilemesi halinde mevzu bahis olur. Biz insanlar şartlardan etkileniriz. Şu anda siz burada değil de faraza veya ben, 200 metre geride olsaydım beni bu kadar gerçek göremezdi bu ebatlarımla göremezdiniz bir bu kadar güçle veya şeyle işitemezdiniz mimiklerimi bilmem neyse artık beni o kadar yakından takip edemezdiniz niçin? çünkü biz insanız Cenab-ı Allah bizleri nakıs olarak yaratmıştır şartlar bizim melekelerimizin işleyişini veya algısını ne yapıyor? Etkiliyor. Zaman faktörü etkiliyor. Mekan faktörü etkiliyor. vesaire diğer şartlar da hep etkiliyor. Ama Cenab-ı Allah için ne zaman ne mekan ne de başka faktörler. Ne onun ilmi ne görmesi ne bilmesi ne de başka herhangi bir sıfatı için. Hiçbir şey onu etkilemez. Çünkü mahluk etkilenir. Halik için etkilenmek Mevzu bahis olamaz. Onun için diyor alim, kim ne kadar yaşayacak, ne zaman ölecek, nasıl bir hayat sürecek, erzeli ömre girecek mi, girmeyecek mi, şükredecek mi, nankörlük mü edecek, mesut mu, medbah mı, vesaire. İnsan, larımız Her bir insan. Bakın burada bu kadar insanız. Aramızda kardeşler de var. Müslüman olarak hepimiz kardeşiz. Yani neyse ben kardeş. Benzemiyor birbirine ki. Yüzlerimizin benzemediğinden, şekillerimizin benzemediğinden çok mukadderatımız var. Benzemiyor herkes Cenab-ı Allah'ın kendisi için takdir etmiş olduğu bir kaderi yaşar. Bunun gösterdiği pek çok husus arasındaki hususlardan birisine Allah-u Teala'nın alim ve kadir olduğunu gösteriyor. Ve Cenab-ı Allah her birimizin, bir de Adem aleyhisselamdan bu yana gelecek insanlara hesap edin, kıyamete kadar da gelecekleri hesap edin, Halini, hareketlerini, tavrını, tercihlerini, ömrünü, nerede yaşayacak, nerede ölecek, filan dakika, filan saat nerede olacak, ne yapacak, nasıl olacak gibi ne kadar soru sorulabilirse hepsini bütün ayrıntılarıyla bilendir ve takdir edendir. Kadir, gücü her şeye muktedir, her şeye yeten. Ve aynı zamanda takdir kelimesi, kader takdir kelimesinin bir anlamı ne? Her şeyin ölçüsünü belirlemek, her şeyi son derece hassas, bütün incelikleriyle tayin ve takdir eden demek. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا جل جلاله. Her şeyi yarattı ve her bir şeyi en mükemmel ve en eşsiz şekliyle takdir buyurdu. Ölçülerini sadece boyutlarını demiyorum. Her yönüyle ölçülerini maddi ve manevi bütün mikyaslarını takdir edip ortaya koymuştur. Bizi kendisine bu kadar güzel tanıtan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Düşünebiliyor musunuz? Kainatta hiçbir şekilde benzemeyen kainatın halikı bizi öyle bir şereflendiriyor ki, öyle bir akıl veriyor ki, öyle bir beyan öğretiyor ki ve bize öyle bir kitap öğretiyor ki. Madde olan bizler, maddenin de mananın da halikı olan Allah'ı, onun bu tanıtmasıyla tanıyabiliyoruz. Bir taraftan bizim için büyük bir şeref. Onun da bize çok büyük bir lütuf. İlimlerin en şereflisidir Allah'ı bilip tanımak. Allah'ın dinini bilip öğrenmek. Öğrenimlerin, tahsillerin en şereflisi. Çünkü bir ilmin şerefi konusunun şerefinden geliyor. Onun için Allah'ı tanımak ilimlerin en başı, en yücesi, en mükemmeli ve en şereflisidir. Cenab-ı Allah işte bizi, biz Müslümanları hatta bütün insanlığı bu kitapla böylece şereflendirdi. Kendisinin alim ve kadir olduğunu bir yalın olarak anlatması var. Ben alimim kadirim. Formül yazar gibi verir. Bunu da yapabilirdi Cenab-ı ama Bunu yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okursanız her bir ayet veya birkaç ayetin sonunun Esma-i Hüsna'dan bir veya ikisiyle bazen birkaçıyla sona erdiğini görürsünüz ve o Esma-i Hüsna'nın Ayetlerin sonundaki o Esma-i Hüsna'nın ayetlerin bağlamında söz konusu edilen konularla çok yakından irtibatlı olduğunu, ayetin anlaşılmasının doğru olarak anlaşılması halinde o Esma-i Hüsna'nın da çok mükemmel ve doğru şekilde anlaşılacağını görürsünüz. İşte bu ayet-i kerime bunlardan birisidir. Örneklerden bir örnek. İşte bizi yarattığından bahsediyor, öldürdüğünden bahsediyor. Kimimizin erzeli ömre kadar geriletildiğinde bahsediyor. Önceleri biliyorken cahil kaldığımız anlatılıyor. İşte muhakkak Allah alimdir, kadirdir diyor. O halde kudreti veren de o. Kudret verdiği kimseyi aciz bırakma. Kudretine ve aciz bırakmasının hikmetini Hikmetine muttali olan alim de bu. Bu çerçeve içerisinde ayet-i kerimeleri idrak ettiğimiz oranda ayetlerin sonundaki Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarını da o kadar güzel anlama imkanımızı imkanını elde ederiz. Diğer taraftan ayet-i kerime ilmin önemine de gönderme yapıyor dolaylı olarak. Çünkü erzeli ömre varmanın en önemli belirtisi önceden bildiklerini bilmez hale gelmektir. Ve bilmeme haline Kur'an erzeli ömür diyor. Peki niye şu anda ümmet en zor, en erzeli halde bulunuyor? Çünkü bu ümmet bir zamanlar ilim sahibiydi. Şu anda ilim sahibi değil. Ne kadar hazin bir vakı. Vallahi düşünen bir kalp, idrak eden bir kalp, Ümmetin bu halini düşündüğü zaman Müslüman olarak halsalası almıyor. Ya Allah rızası için bu ümmetin aha işte bu ümmet böyle olur diyebileceğimiz bir alan gösterin bana ya. Ben bilmiyorum bilen gelsin beri. Peki bu bize yakışır mı? Bizim şeref ve haysiyetimizle bağdaşır mı? Resulullah ümmi bir ümmet arasından dünyaya hatta kıyamete kadar yetecek komutanlar, idareciler, alimler, abidler yetiştirdi. Ahlak abideleri yetiştirdi. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ın emaneti, eminlik sıfatı kıyamete kadar bütün beşeriyete yeter dağıtılsa. Bu ümmetin emini diyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'in sıddikiyeti, Ömer radıyallahu anh'ın adaleti, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın efendimizin şecaati, Osman radıyallahu anh'ın hayası, edebi, terbiyesi, Abdullah bin Mesud'un ilmi, Halid bin Velid'in komutanlığı kimi sayacaksınız ki? Üsame'nin esaleti, Hatice validemizin o yüce ruhu, fedakarlığı, gözleri görmese bile Abdullah bin Ümmet-i hakkı ve hakikati bilme aşkı. Kimi sayacaksın ki? O ümmi ümmetten yüce Resul bu Kur'an ile, kıyamete kadar bütün insanlığa yetecek kadar büyük örnekler yetiştirdi. Biz bu örneklerin izinden adım adım gittiğimiz zaman onları tam olarak takip etmesek dahi yine büyük örnekler verip durduk. Aramızda kimler yetişmedi ki? Ebu Hanife'den Fudayl bin İyada kadar. Değil mi? el i̇zz bin i Abdüsselam'ından abdülkadir Geylaniye kadar. Ve buna benzer sayın sayabildiğiniz kadar. Peki bu ümmet şu anda ne veriyor? Kendisine ne veriyor? insanlığa ne veriyor? Çünkü bu ümmet ilme elveda dedi. allah Teala da ben de seni ilimden sonra Efendime söyleyeyim mesela bugünkü tabiriyle Alzheimer olan bir zavallı haline düşürürüm dedi. Bu böyle. <gülüyor> Fakat ümmetlerin durumu ile yani beşerin toplu olarak durumu ile bireysel durumu arasında dosun burada bir fark var. Beşer o inişe indikten sonra ferd olarak çıkması mümkün değil. Artık gittikçe geriler belki. Fakat iyiye doğru iyileşenlerin hafızasını işte erzeli ömürde tekrar yeniden kazananların yeniden bildiklerini, unuttuklarını öğrenenler hemen hemen yok gibi. Bilmiyorum ben öyle bir şey mu. Bildiğimiz olmadığıdır. Yanlış biliyorsak da düzeltiriz sorun değil. Veya çok azdır en azından. Ama Toplum için böyle değil. Cenab-ı Allah toplumlar için tıpkı ne bileyim düşen ve yükselen bir nabız gibi grafiğiniz aşağıya inebilir toplum olarak. Fakat yeniden yükseltebilirsiniz grafiğinizi. Bu sizin tercihinizle alakalı. Tekrar eski halinize doğru yeniden dönmeniz mümkün. Ama bir şartla. Öncekileri yükselten sebepler neyse aynı sebeplere siz de sarılırsanız. Merhum Akif'in dediği gibi diyor, Çiğnenmek istemiyorlarsa selamı eyyama yeniden rücu etsinler sadrı İslam'a. Yani günlerin getirdiği o taşkın sellerin önüne katılıp gitmek ve çiğnenmek istemiyorlarsa, tekrar sadr-ı İslam'a, asr-ı saadete, İslam'ın ilk dönemlerine geri dönsünler. Zamanı ters mi çevireceğiz? Bu mümkün değil ki. O insanları, dediğim gibi, çölün ümmiliğinden kurtarıp, beşeriyeti aydınlatacak medeniyeti, Kurucuları haline getiren neyse Aynı Esaslar elimizde mevcut Allah'ın kitabı ve Rasulün sünneti halen elimizde mevcut Yeniden işte sadr-ı İslam'a rücu Etmek dönmek Budur Bir zamanlar Müslümanların mürteci diye Lekeliyorlardı bu vesileyle O da hatırımıza geldi Keşke mürteci olabilsek yani sadr İslam'a hakkıyla dönebilsek nerede? yok Ne Fazıl'ın dediği gibi bir de kendilerinin haline bak zamanı kokutanlar mürteci diyor bana yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana şey vaziyet bu Vaziyet bu. Bu aynı zamanda biraz da böyle her iki tarafla da alay ediyor sanki. Müslümanımız da adam gibi Müslüman değil. Müslümanımızı küçük gören bu zavallılar da adam gibi bir şeye benzemiyor. Biraz da o manama fazla Fazıl o manayla belki söylememiş olabilir ama o da anlaşılıyor sanki. Evet. Bir sonraki ayet-i kerimeye. Geçelim mi? Yok bir dakika kalmış. Burada kalalım. Kısa bir moladan sonra inşallah devam ederiz.